Bir an ruhunu teslim ediyordu sandı. O anda neler oldu bitti, hiçbirini hatırlamıyordu. Biraz kendine gelip de sağına soluna baktığında, ortalık iyice aydınlanmıştı. İşte yabancı bir yerde değildi. Kendi evinin damında uzanmış yatıyordu. Yere inince hat çıkardı dedem. Şu şeytanlara. Ah. İnsan olunun başına ne tuhaf şeyler geliyor. Ellerine bakınca donup kaldı dedem.